1526, numaralı konu, Hz. Peygamberin kendisiyle birlikte bulunup da, La ilahe illallah diyen sahabelerini mağfiretle müjdelemeleri, evet, Yala bin Şeddad şöyle anlatıyor, babam Şeddad bin Efs şu hadisi anlattığı sırada sahabelerden Übade bin Samit de orada bulunuyor ve onu tasdik ediyordu, babam şöyle diyordu, bir gün yanında oturduğumuz bir sırada Hazreti Peygamber ehli kitabı, Hristiyanları ve Yahudileri, kastederek, içinizde yabancı kimse var mıdır, diye soruyorlar.